Yöneticilik isteyen insanlara yöneticiliğin verilmesinin yasaklanması bahsi. Yani verilmez bu. Bunun alakalı İmam-ı Nevevi rahimehullah bizlere bir tek bir hadis zikretmiş. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, diyor ki: "Dakhaltu alal-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ana ve rajulani min bani ammi." Diyor ki Ebu Musa radıyallahu anhu ben ve yanımda amca oğullarından iki iki akrabam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdik yanına geldik. Ve "Allahu ma ya Rasulallah" dedi ki bu iki kişiden birisi. "Emirna ala baghima walla Allah" Allah Taala'nın senin sorumluluğuna verdiği. Yerlerden bir kısmında bizi ne yap? Oraya emir tayin et. Yönetici tayin et. Bakın gelip istiyorlar. Göreme biz diyorlar. Bugün de öyle diyor değil mi? وَقَالَ الْاَخَرُ مِسْلَ ذَلِكِ Diğeri de böyle söylüyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala'nın senin yönetimin altına verdiği yerlerden bir kısmını bize bırak, biz yönetelim. Biz oraya ne olalım? Ne olalım? vali olalım, emir olalım, yönetici olalım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Fekale inna wallah inna wallahi la nuwalli Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bizler bu tür görevleri isteyen, bu tür konumları isteyen kimselere onu vermeyiz. Oraya vali olarak, vali, vali olarak yönetici olarak onu atamayız. Ev ahaden harasa ya da bu konuda hırslı olan, bu konuda sürekli bunun peşinden koşan insanlara ne yapmayız diyor biz bunu. Vermeyiz. Yani demek ki arkadaşlar yöneticilik ne olacak? Sana yönetici olacaksan getirilip verilecek. Sen onun ardına onun peşine düşmeyeceksin. Vali olan, yönetici olan, başkan olan kimse de kendisinden görev talep edene ne yapmayacak? Görev tevdi etmeyecek. Bilakis o kimi uygun görüyorsa onu atayarak onu tercih edecek. Bu hadisle birlikte arkadaşlar ne yapmış olduk? riyaz Salih'in kitabının bir bölümünü de bitirmiştik.